وَكُلَّ وَكُلَّ وَكُلَّ وَبَعْدُ ورحمة وبركاته عليكم ضَلَالَةٍ ضَلَالَةٍ النَّارٍ السلام الله مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ بِدْعَةٍ فِي hadislerini bir araya getirdiği El-Edeb-ül-Mufret adlı kitabımıza devam ediyoruz. Bugünkü hadisimiz başlangıç olarak 228 numaralı hadis. Bab başlığı da insanlara yoldan eziyet verici şeyleri izane etme, yok etme. Evet. Eziyet veren bir şeyi gidermek. Ebu Beze El-El-Semî ve Caman'ın da rivayet edildiğine göre... dedim ki, ey Allah'ın Resulü ben, beni cennete koyacak bir ameli bana göster. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların yolunda onlara eziyet veren şeyleri gider buyurdu. Evet. Kardeşlerim, Ebu Berze el-Eslemi radıyallahu an sahabeden bir tanesi ve ilk Müslüman olanlardan gruplardan, bir, içinden、e, ilk Müslüman olan insanlardan bir tanesi kendisi. Ebu Barzı El Esnemi radıyallahu anh ve kendisi Hayber fethine, Mekke'nin ve Hüneyn'in fethine katılmış birisi ve yine Ali radıyallahu anhü ile Nehravan günü haricilerle ve daha sonra da Horasan'da savaşan bir kimsedir. Allah ondan razı olsun. Bunu zikletmemizin sebebi bu Celil Sahabe, yüce Sahabe, İslam'ının önce Müslüman olmasına rağmen ve sürekli cihat meydanlarında, gıtal meydanlarında olmasına rağmen, bakınız, Allah Resûlü Aleyhisselâtü Vesselam'a kendisini cennete getirecek amelden soruyor. Peki Allah Resûlü Aleyhisselâtü Vesselam Ne cevap veriyor ki burada sahabenin cennete girmeye ve hayır yapmaya karşı hırsını görüyorsunuz bu soruda. Yani önce Müslümanlardan ilk Müslümanlardan olmasına rağmen ve sürekli cihatla uğraşan cihat meydanlarında oradan oraya cihada koşan kafirlerle savaşa koşan birisi olmasına rağmen. Sorduğu soruya dikkat edin kardeşlerim. Ey Allah'ın Resulü beni cennete girdirecek bir amel söyle. Onu yapayım cennete gireyim. O yüzden burada Ebu Berze el-Eslemi radıyallahu anh'unun nasıl bir hayat yaşantısı içerisinde olduğunu bilmeniz için bunu zikrettim. Böyle bir sahabe. Cihat meydanlarından yeri durmayan bir sahabe. Buna rağmen soruyu soruyor şimdi. 私たちの言葉は、あ ل たの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言の言の言葉は、あなたのたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言の言葉は、あなたのあなたのあなたは、あなたの言の言あなたのあなたの言葉は、たの言葉は、あなたの言葉は、あのは、あな cennete girmene bir nedir? Vesiledir cennete girersin diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bu hadisin başka、e, rivayetleri de var, lafızları da var. Diyor ki Ey Allah'ın Nebisi aleyhissalatu vesselam ben, bana benim faydalanabileceğim bir şey öğret diyor. Bunun üzerine Allah Resulü vesselam Müslümanların yollarından, yolundan Onlara ezit verici şeyleri gider buyurdu Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Selam. Başka bir rivayette ise ey Allah'ın Rasulu ben bilmiyorum sen belki de vefat edeceksin ve ben de senden sonra yaşamaya ne yapacağım devam edeceğim öyleyse senden sonra faydalanabileceğim bir şey söyledi. Ve Allah Rasulü Aleyhi Selatuhu ve Selam da bunu ne yapıyor kendisine vasiyet olarak sunuyor. Şimdi kardeşlerim. <gülüyor> yolda insanlara eziyet verici bir şeyi gidermeye dair biliyorsunuz daha önce iman bahsinde bir hadis geçmişti. Hatta biz bunu imanın şubeleri dersinde ilk hadis olarak ele almıştık. Hadisi hatırlayan var mı? Neydi hadis? İman yetmiş, yetmiş küsür şubedir. En üstünü 何で言うの Müslümanların yollarından bir şeyi yani kendiliğinden gelmiş bir taşı, bir ne bileyim ağacı veya bir taşı temizleyen kimsenin eğer cennetle müjdeleniyorsa peki oralara pislik atan veya oraları kirleten veya oralara insanlara eziyet vermek için kastıyla bir şeyler atanın günahını artık ne yapamıyoruz? Düşünemiyoruz her şey. zıddıyla kaimdir, her şey zıddıyla bilinir kardeşlerim. Evet. Devam edelim. Çünkü bir sonraki hadiste aynı manada orada da şerhimize devam edelim inşallah. 229 numaralı rivayet. Ebu Reza'nın Allah'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir adam yolda bir dikene rastladı. Bunun üzerine Müslüman, bunun üzerine Müslüman bir kimseyi tanememesin diye muhakkak Bu dikeni ondan kaldıracağım dedi. Bundan dolayı bu adamın bir günahları başlandı. Evet. Adamın biri yolda bir diken görüyor. Ve diyor ki, muhakkak ki ben bu dikeni bir Müslümana zarar vermesin diye yoldan kaldıracağım diyor. Bakın niyet bu. Başka hiçbir niyet yok. Çünkü dinimizde niyetin yeri nedir? 何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。 yanında büyütür, büyütür, koskaca bir dağ olur da Allah onun sebebiyle onu cennete girdirir diyor. O yüzden derslerimize başladığımızdan beri iyilikle alakalı ne diyor Allah Resulü Selam? Ufacık bir şey de olsa iyiliği ne yapmayın? Hor görmeyin, hükümsemeyin. Hatta ne buyuruyor Resulü Selam? Yarım hurma tanesiyle de olsa kendinizi cehennem ateşinden kurtarın diyor Allah Resulü Selam. Bakın, O kadar küçük bir amel görmüşte. Ama Allah'ın katında çok yüce bir şey. Ne diyor? Yolda giderken bir dikene rastlıyor veya çalıya, dikenli bir çalıya. Adamın niyeti ne? Ben bunu kaldırayım da Müslüman bir kardeşime eziyet vermesin. Ayağını, elini veya bir tarafını vücudunun bir tarafını yaralamasın, kanatmasın niyetiyle alıyor kaldırıyor ve Allah onu Tabu ferahetti Allah onu bağışladıdır hadiste. Allah Rasulü aleyhisselatu ve selam. Bakın ki kardeşlerim Müslümanlara faydalı olmak ve Müslümanlara herhangi bir zarar dokunmaması için bu adamdaki hırsa bakın. Hırsa ne? Müslümanlara faydası dokunsun ama Müslümanlara bir zarar. gelmesin niyetiyle yapılan bu ufacık bir amelden dolayı Allah onu bağışlıyor. Amel çok ufak ama Allah Azze ve Celle onu o amelinden dolayıp ne yapıyor? Bağışlıyor. Biliyorsunuz bununla alakalı yani amel ufak da olsa mükafatın çok büyük olduğu rivayetler var. Mesela onlardan bir tanesi Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Bir adam dur köyde giderken çok aşırı susuyor ve ne yapıyor bir kuyu buluyor. Kuyudan iniyor, suyunu içeriyor, iç,、e, su suyu içiyor,、e, ihtiyacını giderdikten sonra bakıyor ki bir köpek susuzluğundan ötürü ne yapıyor、e, ıslak nemli toprağa yalıyor. Dur ki bana isabet eden buna da isabet etmiş kuyuya iniyor. Hatta bir rivayette ayakkabısını alıyor, kuyu ayakkabısının içine su dolduruyor. Ağzından bırakıyor ve tırmanarak o köpeği ne yapıyor? Su veriyor. Ve Allah diyor onun yüz o ameline ümreten ne yaptı? Onu cehennetine koydu diyor. Ve Allah da diyor bir kadına kızdı onu cehennemine koydu diyor. Kadın ne yaptı? Bir kediyi aldı, hapsedti. Kediye ne yiyecek verdi, ne di kediyi bıraktı, serbest bıraktı ki kedi ne yapsın? kendi karnını doyurabilsin, kedi açlıktan öldü de Allah'ta onu cehenneme koydu diyor. O yüzden kardeşlerim amel ne kadar、e, küçük olursa olsun veya insanların hiç önemsemediği bir amel dahi olsa eğer niyetiniz halis halis ise sırk Allah rızası için yapıyorsanız ne yapar Allah muhakkak bunu kabul edecektir. Yeter ki ikhlas olsun kardeşlerim. Müslimde sahih Müslim'de gelen bir rivayette. Diyor ki, Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam, ben diyor cennette dolanan bir adamı gördüm. Ve bu adam,、e, insanlara diyor yani cennete girme sebebini açıklarken, insanlara diyor yolda eziyet eden bir ağacı kesip kenara koydu da, bu yüzden diyor cennete girdi diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu yüzden ben bir adamı cennette dolanırken gördüm. Adamın yaptığı amel ne? Yolda insanlara eziyet veren bir ağaç dalını kesiyor ve kenara koyuyor. Bu kadar basit. Bizim katımız da basit. Ama Allah ne yapıyor? Bunu kabul ediyor ve onu cennetine koyuyor kardeşlerim. Amel küçük de olsa hiçbir Müslüman bunu ne yapmayacak, küçük görmeyecek, ama onda ikhlas olacak, onda niyet olacak, niyeti de sır Allah rızası olacak kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizleri niyete salih olan kullarından eylesin inşallah.、Allah. Evet. 230 numaralı rivayet. Ebu Zer radiyallahu anh ta rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ümmetimin amelleri iyisi ve kötüsü bana arz edilmiyor. Onların amellerinin iyileri arasında yollardan zararlı şeylerin giderilmesini buldum. Amellerinin kötüleri arasında da yere gömülmeyen mescitlerdeki balgamı görülüyor. Evet. Bu zarf radiyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki iyisiyle kötüsüyle ümmetimin diyor amelleri bana arzolundu, bana gösterildi. Yani yaptıkları amellerin bütün çeşitleri Allah Resulü aleyhissalatu vesselama gösteriliyor. Ve bu bana gösterilen amellerin içerisinde en güzelini insanlara diyor, eziyet veren bir şeyin yoldan giderilmesi olarak gördüğüm diyor Allah Rəsulü Aleyhisselatu Vesselam. Yani biraz önceki rivayette dediğimiz gibi insanlara yolda zarar veren ağaç, diken, taş veya ne varsa bunun gibi giderilmesi ile giderilmesini haber veriyor Allah Rəsulü. Aleyhissallatu vesselam. Yani burada da、e, insanlara fayda veren her şeyi yapmanın ve insanlara zarar veren her şeyi de def etmenin fazlını üstünlüğünü anlatıyor Allah Resulü Aleyhissallatu vesselam. Sona diyor ki Aleyhissallatu vesselam sona diyor amellerin en kötüsü bana gösterildi ve bunu da mezitte diyor insanlara insanların oraya balgam veya tükürük atmasını sonra da onu yok etmemeler olarak gördüm diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Otur adam. Otur bakalım. Hadi. Kardeşlerim biliyorsunuz Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın mescidi böyle çok güzel、e, halılarla kaplı değildi. Veya soğuk kış günlerinde alttan ısıtmalı değildi. Veya klimalı değildi. Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in çatısı bile yani mezcinin çatısı bile neydendi? Hurma ağaçlarının dallarındandı. Rıvayet gelecek. Hatta öyle ki diyor ne yapardı? Yağmur yağdığı zaman hemen içe girerdi yani mezcinde yağmur dolar di. Hatta diyor Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem secdederdi ve secdede ne yapardı? Çamurun altında çamur izi kalırdı. Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem selam verene kadar da o izi silmez diyor. Hatta hadisle alakalı Bukhari rahimullah sahihinde böyle bir bab aşmış hadisiz ikretmiş. İşte secdeye vardığı zaman, eğer secdede alnına bir şeyler bulaşan bir kimse ne yapar? Sorusuna karşık bab başlığına karşık konu başlığına Allah Rasulü silmezmiş kardeşler. Yani bu da bir fıkıh ilmi olarak aklınızda kalsın. Secdye yaptığınız zaman. Eğer secdede almanızda herhangi bir şey bulaşırsa silmeyin kardeşlerim. Allah Rasul silmezmiş. Ta ki selam verdikte verenciye kadar. Selam verdikten sonra Allah Rasulu Aleyhisselatüsselam silermiş. Buhari ve Müslim'de gelen rivayette eğer diyor sizden biri、e, mezitteyken herhangi bir balgam veya tülük görürse bu bir hatadır. Onun kefareti de onu gömmektir diyor Allah Rasulu Aleyhisselatüsselam. Yine rivayette eğer diyoruz sizden biriniz namazdayken illa sümkülmesi veya tükürmesi gerekiyorsa ne yapsın sağına veya kıble tarafına tükürmesin ancak ne yapsın sol <gülüyor> tarafına veya sol ayağının altına demiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Evet 231 numaralı rivayet. İyi, İyi söz. Abdullah İbni Yezid el-Hıtmi radıyallahu anh. El-Hatmi. El-Hıtmi yazmış. 私はそれを見つけたのはそれを見つけたのはそれを見つけたのはそれを見つけたのはそれをそれ Arapça da mağruftur kardeşlerim. Bütün hayırlar, hayırların bütün adı. Yani sadece iyilikle sınırlamak biraz、e, kısır bir tercüme kalır tercüme olur. Yani yapılan bütün hayırlar, hayir adına yapılan her şey nedir? Sadakadır. Yani sadakadaki aynı nasıl ecir alıyorsanız, sadaka verdiğinize nasıl sevap alıyorsanız, yapılan her hayırda da muhakkak. Sadakada, sadakada olduğu gibi ne vardır ecir, sevap vardır diyor Allah Resulu Aleyhissalatu Vesselam. Evet. 232. Enes Derya Allahü Alemden hava bilindine göre, Peygamber Sallahu Aleyhi Vesselam'e bir şey getirdiği zaman şöyle derdi: "Bunun kalan kadına götürün, çünkü o hanım, hanımın, hanımın Hatice'nin arkadaşıydı. <gülüyor> Bunu da olan hanıma her hanımın evine götürün çünkü o Hatice'i seviyordu. Evet. Hatice, radıyallahu anha, anamız biliyorsunuz Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ilk eşiydi. Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem 25 yaşındayken, bekar birisiyken, 40 yaşındaki Hatice anamızı dul olan Hatice anamızla evlenmişti. Ve bu din bir erkek, hür bir erkek. bir kadın, bir çocuk, bir köle ve bir peygamberle başladı. İşte o bir kadın, Hazreti Hatice, r.a idi ve o zamanlar çok evlilik meşhur olmasına rağmen Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hatice anamızdan ki vefat edinceye kadar başka kimseyle evlenmemiş. Altı çocuğu da、e, Hatice anamızdan meydana dünyaya gelmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselam'a hakikaten vefat edinceye kadar en büyük destekçilerinden bir tanesi olmuştur. Hatta rivayette kıssada hatırlayacak olursanız Allah Resulü Aleyhisselam Hirada mağarasına kendisine Cibril Aleyhisselam gelip oku emrini verdiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hatice Anamızın evine dönmüş ve beni örtün beni örtün buyurduktan sonra Hatice Anamız ona demiştir ki sakın korkma. Çünkü sen yetimleri koruyan, miskinlere, fakirlere yardım eden, akrabaya iyilik eden birisisin. Allah böyle birisini asla ve asla yolda koymaz veya yardımsız bırakmaz yeri teselli eden ilk kişi olmuştur Hazreti Hatice radıyallahu anh'a. Hatta Ayşe anamız der ki kardeşlerim ben vefat ettiği halde yani yaşamıyor öldüğü halde ben diyorum kıskandığım gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Hatice gibi hiç kimseyi kıskanmamışımdır. İşte bu rivayet gelmiş, hatta diyor öyle ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen birisini duyduğu zaman hemen kulaklarını diker, bu, bu Hatice'nin arkadaşı falanca değil mi der, hemen çıkar onunla hoşbeş eder veya onun bir ihtiyacını giderir de diyor. İşte bu rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey getirildiği zaman, Hemen ondan bir parça da bir et veya başka bir şey hemen falancaya götürün, falanca kadına götürün. Çünkü o Hatice'nin arkadaşıydı. Veya falana götürün, falanca kadına götürün. Çünkü o Hatice'yi, Hatice onu severdi buyurur Allah Resulü Selam. Bu da bir yerde Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın vefasını gösteren rivayetlerden bir tanesi kardeşlerim. Neden? Neden? Çünkü Hatice anımız hakikaten Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam'a ve onun zatında bu İslam'a hizmet etmiş birisiydi kardeşlerim. O yüzden bizim davet olsun veya İslam'a yardım olsun maddi iman edil hizmet eden insanlara vefa borcumuz vardır kardeşlerim. Düşünün Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi Vesselam. Adını bile duyduğumuzda ne yapıyoruz? Salavat getiriyoruz. Çünkü salavat getirmeyen cimridir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Veya sahabe ne diyoruz? Radiyallahu an. Allah ondan razı olsun. Kıyamete kadar da bu böyle devam edecek. Müslümanlar onlara her zaman dua edeceklerdir. Ve günümüzde de eğer bir kimse bu daveti sırtlamışsa Allah'ın dinini öğrenmiş ve insanlara öğretiyorsa muhakkak o insanlara karşı da defaali olunması gerekir kardeşler. Ufacık bir sözde, ufak bir tirçemlikte eğer bir kimse cemaati terk ediyorsa otursun imanını muhafaza etsin. Her kim cemaatten ayrılırsa boynundan İslam bağını çıkartmıştır diyor Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Ve Hazreti Ömer Radya Allahu Anhun dediği gibi İslam cemaatsiz, cemaatli dersiz, liderde itaatsız olmaz diyor Allah Rasulu. ありがとうござ l ます。 Evet, 233 233 öbürüyle aynı ciddi ama、evet. okuyalım Muzeyfe Allah ondan razı olsun ondan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu her iyilik bir sadakadır evet kardeşlerim <gülüyor> İmam Bukhar rahimallah yani bu kitapta olsun ve、e, sahihinde olsun、e, böyle hadisleri zaman zaman Aynı rivayeti tekrar eder. Burada mesela bir önceki rivayeti Abdullah ibn Yezid al-Ḫatmi r.a rivayet etmiş, bu hadisi ise Hz. Rabi'a r.a rivayet etmiştir. Birincisi ravelerinin farklı olması ve burada da bir fazdalık olarak yani hadiste rivayette fazziyadilik olarak diyor ki: "Kâlebi yukum Salallahu Aleyhi Vesselam. Sizin nebiiniz." Şöyle buyurdu diyor ve hadisi zikrediyor. Şimdi burada kardeşlerim、e, her ne kadar sizler diyor bazı amelleri hakir görseniz de, ufak görseniz de bu sizin nefsinizdendir. Yani nefsinizin hakir gördüğünden, küçük gördüğünden dolayıdır. Halbuki bunu Nebiyeniz sallallahu aleyhi ve sellem ki yüceliğini anlatmak için söylüyor. Nebiyeniz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu.、Diyor. Bundan anlamamız gereken. Her ne kadar siz küçük görseniz de Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bunu Rabbisinden almış ve size böylece aktarmıştır. O yüzden hakir görülecek veya amellerden hakir görülecek hiçbir amel veya küçümsenecek İslam adına hiçbir amel yoktur. bizim anlamamız gereken budur kardeşlerim. Evet. Yapılan her iyilik, her hayır sadakadır, sevaptır. Sadaka gibi sevap kazanılır inşallah. Evet. 234 <gülüyor> numaralı rivayet. Şimdi de sıra. Yasin uzun bir rivayet. Tezli bahçesine girmek ve eşyayı sepeç ile taşıyıp evine götürmek. Evet. Amk İbni Ebu Ebu Kurre El-Kundi Radıyallahu Arda rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Baban Ebülküre kız kardeşini Selman'a evlenme seçimi teklif etti. Selman kabul etmeyip, bu kayra denen kendi azattı cariyesiyle evlendi. Ebülküre'ye Müzeyfe ve Selman arasında dargınlık olduğu ulaştı. Ebülküre Selman'a varıp onu aramaya başladı. Selman'ın kendisine ait bir sebze bahçesi olduğu haberi Ebülküre'ye verildi. Ona doğru yöneldi, yolda Selman'la karşılaştı. Selman'ın beraberinde içinde sebze bulunan bir sepet vardı. Bastonunu sepetin kulpuna sokmuş ve onu omzunda taşıyordu. Ebu Kurre Selman'a ey Ebu Abdullah seninle Huzeyfi arasında ne oldu dedi. Selman da şöyle diyordu. İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. El-İsra 11. Bunun üzerine yürüdüler. Selman'ın evine kadar gittiler. Selman eve girdi de Esselamun Aleyküm dedi. Son Ebu Kurre'ye... Selman, Selman eve girdi de. Selman eve girdi de, selamu aleyküm dedi. Selamu aleyküm. Selamu aleyküm dedi. Evet. Son Ebu Kureyş. Selamun değil yani. Selamu aleyküm dedi.、Yani、sonunda niye yok? Son Ebu Kureyş müsaade etti. O içeri girince kafan üzerinde bir yaygın vardı. Başının yanında bir, başının yanında kerpişler bir de eğer vardı. Selman hanımefendinin kendisi için serdiği yatak üzerine otur dedi. Son Ebu Kureyş anlatmaya <gülüyor> başlayıp şöyle dedi. Hüzeyfe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gazabı halinde bazı kimselere söylediklerinin sözleri insanlara anlatıyordu. Bu haberi bana getirildi ve benden soruldu. Ben diyordum ki Hüzeyfe, söylediği şeyleri daha iyi bilir ve ben insanlar arasında kim doğmasından hoşlanmıyordum. Bunun üzerine Hüzeyfe'ye gidilip denildi ki, Selman senin söylediklerinin hakkında seni ne tasdik ediyor ne de yalanmıyor. Bunun üzerine Hüzeyfe bana gelip şöyle dedi, ey Selman! ''Ey Selma'nın annesinin oğlu Selma, ben de dedim ki, Hüzeyfe'nin annesinin oğlu Hüzeyfe, ya bu tutumundan vazgeçersin, ya senin hakkında Halife Ömer'e yazı yazacağım. Ben onu Ömer ile korktuğunca beni terk etti. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''Ben Ademoğlundan gelmeydim. Ümmetimden hangi bir kula hak etmediği halde lanet eder veya onu hak etmediği halde kötü bir söz söylersem, bu söz onun hakkında bir rahmet olur.'' Evet. kardeşlerim hadisten anlaşılması gereken meselelerden bir tanesi sahabe şayet birisinde hayır görüyorsa onun iyi birisi olduğunu görüyorsa ona evlenmesi için kızını kız kardeşini ne yapıyordu rahatlıkla evlenmesi için teklifte bulunuyordu bu sahabe arasında olan şeylerden bir tanesidir. Ki günümüzde de eğer bir kimse salih gördüğü, iyi gördüğü, dininden emin olduğu bir kimseye böyle yapması aslında sahabenin ve dinimizin güzel taraflarında bir tanesidir. Ve hadisin sonunda Allah Resulü aleyhissalatu vesselam eğer diyor ben bir kimseye、e, hak etmediği halde çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselamda bir、e, Ben de aynı sizin gibi bir insanım. Bazen yani razı olurum, bazen öfkelenebilirim. Ee, buyurduğu gibi ki Allah Azze ve Celle Kevs öresi 110. ayeti kelimesinde "Kul inna ana beşarun misle kumyuha iley". İmam Muhammed teker söyledi sen. Ben de sizin gibi bir insanım. Yalnız bana ne oluyor? Vahiy geliyordur、e, demesini emrediyor Allah Azze ve Celle Kevs suresi 110. ayeti, ayeti kelimesinde yani Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam da bizim gibi bir insandı. Bazen öfkelenirdi, bazen hoşnut olurdu ve bazen öfkelendiği zaman da ne yapardı? Bazen kötü söz söyleyebilirdi. İşte bu şeyinde Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'ye dua etmiş. Eğer ben hak etmediğim halde birine kötü bir söz söyledim ise veya ona lanet ettim ise, ya Rabbi onu, onun hakkında hayira çevir diye Allah Rəsulü aleyhisselatu vesselama Allah Azze ve Celle'ye dua etmiştir. Yani onun için bir rahmet kal. Yani başka bir Müslüm'de gelen bir başka bir lafızda rivayette ise onun için bir temizleyici ve Allah, kıyamet günü Allah'ı yaklaştıracak、e, sevaplardan bir sevap kıl diye dua etmiştir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bu rivayette alınması ders,、e, faydalarından bir tanesi de sahabeye sövmenin Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabına kötü söz söylemenin yasaklandığına dair gelen e, rivayetlerden e, bir tanesidir. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet. 235 numaralı rivayet zayıf kardeşlerim. 235 numaralı rivayet、e, zayıf. 236. Bağ etmek. Ebu Seleme radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Arkadaşım olan Ebu Said el-Hudriye'ye gitti ve bizimle hurma bahçesine gider misin dedi. O da gitti, üzerinde günlü bir elbise vardı. Evet,、e, bağ olarak tercüme edilen aslında buradan kasıt hurma bahçesidir kardeşlerim. Ki biraz、e, sonra sizlere、e, hadisin aslını... Zikredeceğim ki sahih-i musannefte geliyor ve yine sahih-i muslimde gelen rivayetlerden bir tanesi. Ebu Selem'e diyor ki radıyallahu anh, biz diyor Ramazan ayında Kadir gecesini konuşuyorduk. Yani Kadir gecesi ne zamandır diye konuşuyorduk. Ve ben diyor Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın yanına geldim ve benim arkadaşımdı o. ve dedim ki benimle beraber hurma bahçesine gitmez misin dedim ve o da üzerinde bir gömlek olduğu halde benimle hurma bahçesine geldi ve onu dedim ki ona dedim ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vassalamı Kadir gecesinden bahsederken duydun mu diye soru sordu o da diyor ki evet ve anlatmaya başlıyor ve diyor ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vassalamla birlikte Ramazanın ortasındaki on günde, yani onuyla、e, yirmisi arasında Allah Rəsulü Aleyhisselatu Vesselam ile birlikte mezcitede itikafa girdik ve yirminci gecenin sabahında itikaftan çıktık ve Allah Rəsulü Aleyhisselatu Vesselam bize bir hutbe verip buyurdu ki bana kadil gecesi gösterildi. Fakat ben onu o bana. Unutturuldu buyurdu Allah Rasulü Aleyhisselam. Siz onu Ramazanın son on günlerinin tek gecelerinde arayın buyurdu Allah Rasulü Aleyhisselatuhis Salam. Ve ben diyorum Allah Rasulü Aleyhissalatuhis Salam'ın su ve çamur içerisinde itikafta iken alnının Toprakla çamurlandığını gördüm ve kim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte itikaf etmişse son on güne de itikafına devam etsin buyurdu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve sahabe diyor ki bizler diyor、e, bu gökyüzünde hiçbir bulut yokken hiçbir bulut görmedik ve daha sonra bulutlar geldi hatta yağmur yağdırdı diyor çünkü.、E, Mescid'in tavanından yağmurlar aşağı indi çünkü mescidin tavanı hurma dallarından meydana gelmekteydidir. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bize sabah namazını kıldırdı ve ben diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın su ve to çamur içerisinde seccde ettiğini、e、alnından gördüm diyor sahabe aradıya Allahu anhum. Peki kardeşlerim burada. Ama Bukhari rahimahullah'ın bunu zikretmesinin burada buraya getirmesinin sebebine baktığımız zaman çünkü kitabımız neden bahsediyor edebden ahlaktan bahsediyor burada da hurma bahçesine gitme edebinden bahsediyor yani adam geliyor kibarca ne yapıyor hurma bahçesine o sahabe'yi、e, davet ediyor bunun edebini adabını anlatıyor bize Allah onlardan. razı olsun ki、e, hadisin devamında da komplesine baktığımız zaman da mesela Allah Resulü Aleyhisselam'ın kadir gecesi bildirildiği halde daha sonra ne yapıyor? Unutturuluyor. Sallallahu aleyhi ve <gülüyor> sellem. Evet. 237 numaralı rivayet. Ümmü Musa Rızaallahu anh'ınla rivayet edildiğine göre demiştir ki Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Hazreti Ali'nin şöyle söylediğini işitim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah İbn-i Mesud'da bir ağaca çıkıp ondan bir şey getirmesini emretti. O ağaca çıkarken Peygamberin ashabı, Abdullah'ın bacağına baktılar da bacaklarının inceliğine güldüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ne biliyorsunuz? Muhakkak ki Abdullah'ın ayağı kıyamet günü Tafi'de Uhud dağından daha ağır gülecektir, buyurdu. Evet. Yani Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anhu her ne kadar、e, rivayette geldiği gibi bacakları çok zayıf, çok ince birisi de olsa iman olarak, ilim olarak çok büyük bir insan.、E, Allah kendisinden razı olsun.、Amin. Rabbim bizi cennetinde onunla beraber haşre eylesin inşallah.、Amin. Burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam <gülüyor> Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anhu'ya ağaca çıkıp bir şeyler getirmesi veya hurma getirmesini emretmesi... Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaki değerini, kıymetini anlatan rivayetlerden bir tanesi. Demek ki Abdullah İbni Mesud'un radıyallahu anh'unun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında ayrı bir değeri, kıymeti varmış. Daha sonra Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh hurma dalına çıktığı, ağacına çıktığı zaman bacaklarının inceliği sahabe tarafından görülüyor. Ve başlıyorlar gülmeye. Şunun üzerine diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Sizler onun inceliğine mi gülüyorsunuz veya neden gülüyorsunuz? Vallahi diyor Abdullah'un o、e, ayağı kıyamet günü meyzan'da Uthaman'dan daha ağır gelecektir buyurmuştur. Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vesselam, Abdullah ibn Mesud da rədiyyallahuhu bu rivayette onun faziletini anlatan rivayetlerden bir tanesi. Evet. 238 numaradır bir ayet. <gülüyor> Müslüman, Müslüman kardeşinin aynasıdır. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den nakledildiğine göre şöyle dedi. Mümin kardeşinin aynasıdır. Onda bir ayıp gördüğü zaman onu düzeltir. Evet. İslam'da vukuvvet adına, kardeşlik adına söylenmiş en yüce Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in söylediği en yüce hadislerden bir tanesidir ki mümin kardeşinin aynasıdır. Onda bir ayıp bir kusur gördüğü zaman onu düzeltir buyurmuştur Allah Rasulu Aleyhisselatu Vesselam. Maalesef bu rivayet günümüzde Müslümanlar tarafından unutulmuş veya terkedilmiş amel edilmeyen rivayetlerden. bir tanesi. Bunu manasına baktığımız zaman Müslüman kardeşin için bir ayna gibi ol. Çünkü ayna insan aynanın karşısına geçtiği zaman saçını, başını veya elbisesini görmediği halini ne yapar aynada farkeder ve saçını, başını düzeltmeye yardımcı olur ayna. Ki、e, Müslüman karşına Müslüman kardeşine karşı Tıpkı bir ayna gibi ol, ne yapsın orada senin güzel hallerini görsün diyor Allah Resulu Aleyhissanatu、e, Vesselam. Ve Müslüman Müslüman'a karşı birbirine örnek olmada veya dostlukta nedir? Eğer bir kardeşin bir kötülük yapıyorsa ve sen de ona mani olmuyorsan nedir? Sen de onun gibi olursun. O yüzden Müslüman ne yapması gerekir? Tıpkı bir ayna gibi eğer onda bir kusur görüyorsa nasıl ki insan kendisinde saçında başında üstünde bir kusur gördüğü zaman aynanın karşısına geçip düzeltiyorsa aynı Müslüman da kardeşinin üzerinde gördüğü kusuru ne yapması gerekir? Aynı şekilde düzeltmesi gerekir. Eğer onda bir kusur görüyorsa, bir ayıp görüyorsa veya dine aykırı bir şey görüyorsa muhakkak da onu ne yapması? O ayıbını, o kusurunu gidermesi ve o kardeşini nasihat etmesi、e, gerekmektedir. Bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam diyor ki、e, Allah'ın dostları kendisi görüldüğü zaman Allahı hatırlatan kimselerdir. Eğer bir Müslüman sizi gördüğü zaman ne yapması gerekir? Allahı hatırlaması gerekir. Yeni bir rivayette Allah dostları kendileri görüldüğü zaman Allah'ın Allah'ın zikredildiği Allah'ın hatırlanıldığı kimselerdir diyor Allah Resûlü Aleyhisselatu Vesselam. Demek ki kardeşlerim. Ee, öncelikli olarak bizim toplumumuzda, toplumda kendimizi ne yapmamız, düzeltmemiz, ahlak olarak, edep olarak, ibadet olarak, yaşantı olarak kendimizi düzeltmemiz gerekir ki bizi öldürmeye gelen bizde can bulsun, bizde hayat bulsun kardeşler. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet. 339. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mü'min kardeşinin aynasıdır.、Evet. Ve mü'min mü'minin kardeşidir. Onu, onun helak olmasını önler bulunmadığı yerde de onu savunmasın. Evet yine aynı şeyde maalesef amel edilmeyen hadislerden bir tanesi. Mü'min kardeşinin aynasıdır. Mü'min mü'minin kardeşidir. Onun malını zarara uğramasına engel olur. オヨーキャンオンサでノールアラハソルアリサラトウサラン。ビルハディステアラハソルアリサラトウサラン。ミネリンカデシリネ、ハベルベルケンドゥルキー、オナランドスドゥ、メハメティ、ビルベルネオランカシェシェフカテル、ビルベルネカシュオランシェフカテル、テクビルるデンギビルルルアラるソルアリサラトウサラン。エルオベデンデン、ビルオーガン Veya bir tarafı rahatsız olursa bedelin her tarafı tamamı ne yapar? Acı çeker, ya ateşlenerek ya da ağrıdan ne yapar? Muhakkak nasibini alır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine ne yapar? Müslüman kardeşini asla ve asla zarara uğratmaz, onu zarara uğramasına engel olur diyorlar. Ve onun gıyabında yani o yokken bir mecliste eğer onun gıybeti yapılıyorsa, onun eti yeniyorsa da ne yapar onu muhafaza eder diyor. Allah Resulü selam onu savunur diyor. Aleyhissalatu vesselam işte Müslüman'ın ahlakı böyle olmalı. İşte o yüzden biz bu kitabı okuyoruz kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet 240 numaralı rivayet alalım bitirelim inşallah. Müsterreditt Rabbil Allahu an Peygamber Efendimiz Salihullahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğunu riayet ediyoruz. <Gülüyor> Müslümanın Aleyhine faaliyetler ve düşmanlığı sebebiyle bir lokmayı yiyecek bile olsa menfaat elde edene muhakkak Allah cehennemde onun bir penzlerini yedirir. Yine Müslümanın Aleyhine faaliyetler ve düşmanlığı sebebiyle bir elbise bile olsa menfaat elde edene muhakkak Allah Azze ve Celle cehennemden elbise yedirir. Kim de bir Müslüman'a gösteriş ve başkalarını duyurmak için iyilik yapmakla suçlarsa muhakkak ki Allah kıyamet gününde o kimseyi rüya ve sum'a yerine koyarak azap eder. Sum'a gösteriş demek kardeşler. Evet. Hadiste anlatılan şu kardeşlerim. Bir kimse bir kimsenin arkadaşı. Beraber arkadaşlar. Sonra o kimse... Arkadaşına, düşmanına gider veya kendi düşmanlarına gider ve daha sonra da bu arkadaşı hakkında düşmanına ne yapar, haber verir, cansusluk yapar ve bu yaptığı, verdiği haber veya cansusluk karşısında da ne yapar, bir memfahat elde eder. İşte Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam onun kimsenin E, aynı şekilde yediği、e, veya giydiği elde ettiği para veya elbise karşısında cehennemden bir pay olduğumu haber veriyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam buna İslam、e, bizim toplumumuzda ne derler adam satmak mı derler onun gibi bir şey evet rivayetin sonunda veya bu adam gıybetini yapabilir veya ona herhangi bir、e, çamur atabilir Müslüman hani biraz önceki rivayette Müslüman Müslümanı ne yapması gerekir? Kıyabunda da olsa onun savunucusu olması gerekir. Rivayetten anlatılan buydu. Hadisin sonuna baktığımız zaman kardeşlerim iki mana var. Onu da ben size zikredeyim inşallah. Birinci mana olarak denmiştir ki her kim dünyevi emenlerini erişebilmek için bir adamı övmek, onu güzel vasıflarla lütenendirmek suretiyle o adamı meşhur eder. Bu suretle onu gösterişe sürüklerse, yani onu zorla riya ve gösteriş makamına oturtursa, Allah da onu ahirette yalancılığını ortaya çıkarmak suretiyle riacı ve gösterişçi kişilere özel azabı ile cehennemde cezalandırır. Birinci mana. İkincisi ise her kim mal ve makam sahibi kimseler vasıtasıyla yüksek makamlara gelir de, yani torpille o makamda. muttakilik ve salihlik taslayarak halkın elindekileri cebine aktarma çabasına düşerse, yani kasayı doldurmak isterse, Allah onu ahirette gösterişçiler ve riyacılar makamına oturtarak, riyacı ve gösterişlere mahsus olan, özel olan cezayla cezalandırır, buyurur. Mana olarak Allah Resulü aleyhissalatu vesselam herkes bulunduğu makamının hakkını verecek, Allah'tan korkacak, Müslüman kardeşini satmayacak, onun giyabında onun hakkını savunacak ve cennete geleceğim inşallah. <gülüyor> Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ahlakıyla ahlaklanmayı hepimize nasip etsin. Hepimiz insanız. Zaman zaman hepimiz hata yaparız. İnsanların hepsi hatalıdır, ama hatalıların en hayırlısı hatalısından dönen, hatalısını anlayan ve Allah'a tövbe edenlerdir kardeşlerim. Bu da bir erdemliktir. Hatalısını anlayıp hatalısından dönmek ve nasıl ki Allah'a şükredebiliyorsa kullarına karşı yaptığı bir ayıba da karşı özür dileyebilmek de bir erdemliktir kardeşlerim.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 あの時はあなたの愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の